Tam adı Samuel Langhorn Clemens, 1835 doğumlu bir yazar. Hatta Amerikan Edebiyatı'nın ilk en ünlü yazarı da diyebiliriz. Yaklaşık 30 romanı var ve eserlerinin hepsi de ayrı ayrı ünlü eserler. Sadece Amerikan Edebiyatı'nın en ünlüsü değil, ayrıca ilk daktilo kullanan yazar diye de geçiyor adı. Muhalif görüşleri olan, özellikle yaşamının son dönemlerinde anti söylemi benimsemiş, hatta 1901 yılında Amerikan anti Birliği'nin, Başkan yardımcısı olmuş bu muhterem. Yakın dostları arasında Nikola Tesla, Helen Keller gibi isimler de var. Yahu kimmiş bu Samuel Clemens hiç adını duymadım demeyin. Ben size gençlik yıllarını anlatınca hemen hatırlayacaksınız bu yazarı. Efendim 1835'te Missouri'deki Florida'da doğuyor Samuel Clemens. Ailesi Missouri eyaleti içinde başka bir kente Hannibal'e taşınınca çok keyifleniyor. Zira gönlünde yatan maceracı ruh buradaki nehirlerdeki gemilerde karşılık buluyor. 24 yaşına geldiğinde bir buharlı gemide çalışmaya başlıyor. Buharlı nehir gemileri veya bir başka deyişle botlar özellikle Amerika'nın güneyinde çok yaygın. Nehrin kimi derin kimi sığ sularında tekneyi maharetle yüzdürebilmekte o kadar kolay değil tabii. Özellikle sığlığı ile bilinen kesimlere gelindiğinde burun tarafına bir mürettebat gidip ucunda kurşundan bir boru olan bir urgan sallandırıyor suya ve yukarıya kaptana doğru şarkı söyler gibi ses denerek derinlik bilgisi veriyor. Kaptan da buna göre ya devam ediyor ya da yön değiştiriyor. İpin muhtelif yerlerinde örgüler var ve her örgü belli bir derinliği işaret ediyor. Bu örgülere veya işaretlere mark adı veriliyor. Bir anlamda suya sokulmak üzere hazırlanmış bir cetvel de diyebiliriz yani. Teknenin sorunsuz seyahat edebilmesi için derinliğin en az iki kulaç yani yaklaşık 3 metre civarında olması gerek. Bu derinliği sallandırdığı kurşun borulu İp üzerindeki örgü işaretinde gördükçe burundaki o retkitten fırlamış gibi duran dolgun dudaklı zenci tayfa iki kulaç derinlik diye nameli nameli sesleniyor yani kaptana. İki kulaç derinlik o yörede güvenli su anlamında bir denizcilik terimi. Arkaik bir İngilizceyle Twain 2 demek Mark'sa daha önce dediğim gibi işaret anlamında. Yani Mark Twain iki işareti demek ve tekne yüzdürülebilir derinlikte de su anlamına geliyor. Bizim Samuel Clemens de bu nehir ve buharlı gemi hayatıyla kendini o kadar bütünleşmiş hissediyor ki yazmaya başladığında kendine takma isim olarak bu güvenli derinlik uyarısını yani Mark Twain'i seçiyor. Biz de onu bu takma ismiyle tanıyoruz bildiğiniz gibi. Bir ikinci anlamı daha var Mark Twain'in ve o da şu ki Nevada'daki barlarda müşteriye iki içkilik kredi açması demek barmenin. Yani kredi kartının falan esamesinin okunmadığı o yıllarda paranız yoksa üzerinizde ve barmen sizi tanıyorsa Mark Twain diyor ve bu da kardeşim iki içkilik kredim var daha fazlasını içeceksen bir yerden para bul getir demek anlamında. Mark Twain'in takma adıyla yazılar yazmaya da bu söylemin yaygın olduğu barların bulunduğu Nevada'da başladığını burada hatırlatalım. Dediğim gibi pek çok eseri var. Bizim bildiğimiz ismiyle Mark Twain'in, Tom Sawyer'ın maceraları ve Huckleberry'nin maceraları ilk ve en kolay aklımıza gelenleri bu eserlerin. Kitaplarından birinde Mark Twain bir adamın hikayesini anlatıyor. Kısaca özetlemeye çalışayım. Adamın biri bir yük katarına atlıyor ve kaçak olarak seyahat etmeye başlıyor. Ancak dedim ya yük katarı bindiği ve ışık gelecek bir kapı penceresi olmadığı gibi içeride de nakledilen envai çeşit malzeme var. Bizim adam uyumak için uzanıyor boş bulduğu bir yere ancak yanında da içinden keskin bir çürüme kokusu gelen bir uzunca sandık var. E hem karanlık hem uzun bir sandık hem de sandıktan gelen koku birleşince adamcağız kendini bir tabutun yanında yatıyor zannetmeye başlıyor ve tren gittikçe bu fikir onu daha fazla rahatsız etmeye devam ediyor. Bu rahatsızlık öyle bir noktaya geliyor ki hayallerinin de etkisiyle dayanamıyor daha fazla ve vagonun kapısını açıp atıyor kendini aşağıya. Aşağısı dedimse bir kar yığınının içine düşüyor ve çtonk diye düşmenin de etkisiyle kımıldayamıyor. Hem baygınlık hem de donmayla karışık geçiyor kendinden ta ki birileri gelip onu bulana dek. Bulunduğunda ise baygın yattığı karın içinden ileri derecede zatürreyeye etmiş olduğu ortaya çıkıyor. Hemen hastaneye kaldırıyorlar ve bu arada aklı başına geldikçe ve dili döndükçe başına gelenleri anlatıyor çevresindekilere. Dinleyenler hemen gidip treni buluyorlar, vagonları arayıp tarıyorlar ama ne kokuşmuş bir ceset var ortada ne de içinde yattığı tabut. Ama adamın tarif ettiği tabuta benzer bir sandık görüyorlar gerçekten ve sandığı açtıklarında da içinden peynir çıkıveriyor. Hastaneye adama gerçeği anlatmak için döndüklerinde çok geç kalmış olduklarını görüyorlar zira adam onlar treni ararken ölmüş gitmiş. Bir sandık peynirin yanıltıcı kokusu yani adamın hayatına mal olmuş. E kimse kazık kalkmıyor ve herkes bir şekilde gidiyor işte bu adamcağız da alışık olduğu bağlam dışında duyduğu kokunun oluşturduğu olumsuz inancın kurbanı olmuş diyelim. Peki bizim iki kulaç Mark nasıl ölmüş dersiniz? konuyu dağıtmamak için kısaca bahsedeyim. Bizim bildiğimiz ismiyle Mark Twain. Kasım 1835'te doğduğunda ilginç bir olay oluyor yeryüzünde ve Halley kuyruklu yıldızı görülüyor. İleriki yıllarda oldukça esprili ve muzur bir adam olan Mark Twain'in çevresine hep yaptığı bir espri var ve diyor ki ben doğduğumda Halley kuyruklu yıldızı geçmişti dünyadan ancak o tekrar geçince ölürüm ben ki bu da en az 75 sene yaşarım demektir. Şaka gibi gelecek ama doğumundan 75 yıl sonra Halley kuyruklu yıldızı bir kez daha görünüyor atmosferde. 20 Nisan 1910'da haleyi görünüyor ve ertesi gün 21 Nisan'da da bizim Mark tam 75 yaşında hayata gözlerini yumuyor. Evet, kokuları kendi bağlamımız içinde değerlendirmek gibi bir gerçeğimiz var bizim. Peyniri peynir gibi gördüğümüzde ağzımızın suyunu akıtabiliyor ama karanlıkta bir de üstüne tabut gibi bir sandıkta kokusunu duyunca çürüyen bir ceset gibi algılayabiliyoruz. Veya daha zararsız bir örnek vereyim. Makarna sosunun domatesleri içinde yükselen o nefis sarımsak kokusu bizi kışkırtabiliyor ve karnımızı acıktırabiliyor. Ama aynı sarımsak salonumuzda veya yatak odamızda keyiflenmek için yaktığımız mumun kokusu olarak düşünmeyi aklımıza bile getirmeyecek kadar itici bulabiliyoruz. Yani kokulara tepkilerimiz bireysel ve bazı kokuları kendi bağlamları dışında algıladığımızda farklı değerlendirmeye koşullanmış durumdayız. Daha önceki yayınlardan birinde temizlik deterjanlarından bahsetmiştim. Limonun bizde yaratmış olduğu temizleme algısından dolayı bu tip ürünlerin içinde mesela bulaşık deterjanlarında çokça limon kokusu kullanılıyor ve biz limon kokusunu hissettiğimiz ürünleri sanki olduğundan da daha iyi temizlermiş gibi algılıyoruz. E tabi mutfak ve bulaşık yıkamayla ilişkilendirdiğimiz bir kokuyu da asla gidip yatak odamızda oda spreyi olarak satın almayı düşünmüyoruz. Oysa aynı aileden bir başka narenciye grubunu... Yani portakal çiçeği veya diğer ismiyle neroli ise daha mahrem bir algı içinde değerlendirebiliyoruz. Romantik hatta seksi olarak görebiliyoruz. Ve bu nedenle de hiçbir bulaşık deterjanı portakal çiçeğiyle kokulandırılmıyor. Bunun tam tersi de olabilirdi. Eğer endüstri zamanında limondan daha ucuz bir portakal çiçeği kokusuna erişimle başlatsaydı bu akımı limonu yatak odamıza sıkıp portakal çiçeğini bulaşıklarımıza uygun görebilecektik. Bu kokuları farklı Farklı bağlamlarda değerlendirme bizim kişisel ve mahrem hayatlarımız için de fazlasıyla geçerli bir durum. Eşiniz, aşığınız veya her neyse partneriniz üzerinizde veya yatak odanızdaki bir kokuya olumsuz tepki verdiğinde sadece koku değil tüm olayın bağlamı değişip başka yöne kayabiliyor. İlişkiniz beklenen doyumu sağlayamayabiliyor veya hatta daha da ilerisi türlü bahanelerle o kokunun var olduğu ortamda Belki mahrem bir ilişkiye giremeyebiliyorsunuz. Neden bu böyle oluyor? Çünkü kokuları sosyal anlamlarıyla beraber öğreniyoruz ve bu anlamda da kendimizi ilk öğrenme anından itibaren koşullandırıyoruz. Annenizin parfümü sizde hoş anılar yaratabilir ama tutun ki mesela annenizde çalkantılı bir dönem yaşadınız. Onun bu çalkantılı süreç içinde kullandığı parfümün kokusu sizde olumsuz çağrışımlar yaratacağından ileriki yaşamınızda bu parfümü duygulayabilir duyusal eşinizde koklamak pek de hoşunuza gitmeyecektir olumsuz alınlar nedeniyle. Gene aynı bağlamdan hareketle erkekler için geçerli olmak üzere şunu da söyleyebiliriz. Annenizle geçirdiğiniz mutlu dönemleri çağrıştıran bir parfüm kokusunu eşinizde duyumsamak ilişkinize pek de romantik bir katkı sağlamaz ve bilinçaltı tabularınız nedeniyle eşiniz ve annenizi aynı bağlamda değerlendirmekten imtina edersiniz. Fırında börek veya kek kokusu size büyük annenizi hatırlatabilir ve bu koku hoş ve keyif verici bir koku olmakla beraber bağlamı nedeniyle erotik gelmeyebilir. Yani fırında börek kokusunu duyunca aklımıza büyük anne geliyorsa... O kokuyu o anlamdan uzaklaştırıp romantik hatta belki cinsel anlam içeren bir bağlama kaydırmamız imkansız. Bunun bazı istisnaları olabilir ancak şunu kendiniz de deneyerek görebilirsiniz. Eğer bir koku size duygusal ve cinsel yönden itici geliyorsa, oluşmasını beklediğiniz heyecan ortamını yaratmaktan uzak kalıyorsa... O kokunun size neleri veya kimleri hatırlattığını bir düşünün. Koku her halükarda güzel olabilir ancak kesine yakın bir olasılıkla hatırlattığı olay veya kişiyi siz duygusal bir ilişki veya cinsellik bağlamında bütünleştirmek istemiyorsunuzdur. Aynı kokunun farklı bağlamlarda olumlu veya olumsuz uçlarla değişiminden gayri kültürel kodlarımıza kazınmış kokusal değerlendirmelerimizle de ilgili unutulmaması gereken gerçekler var. Kötü koku bizim için biraz da ezoterik bir anlamda olmakla beraber şeytani veya uğursuz olanı da hatırlatıyor. Özellikle batı veya batı masallarının etkisinde kalmış kültürlerde mesela cadılar hep kötü kokar ve onların uğursuz kimliklerinin neredeyse ayrılmaz bir parçasıdır. Tam tersi olarak Hristiyan kültürü içinde sık rastlanan efsanelerden biliyoruz ki bazı azizler öldüklerinde bile hoş bir koku ayarlar Çünkü ismi üstünde onlar azizdirler ve Tanrının sevgili kullarıdırlar. iyi olan iyi kokar, kötü olansa kötü. Bu cümleyi böyle söyleyince belki sandığınız kadar rahatsız etmiyor ama cümleyi tam tersine çevirdiğimizde oldukça ayrımcı ve ırkçı bir söylemin tuzağına düşebiliyoruz. Yani kötü kokan kötüdür dediğimizde bunun uzantısında pek çok tarihsel ve hoş olmayan benimseme ile karşılaşıyoruz. Nazi dönemi Almanya'sında Yahudilerin kötü koktukları, onları olumsuzlayan pek çok fiziksel orantısızlık gibi dayatılan hatta öğretilen bir olguydu. Özellikle Hitler gençliği denilen bizim yavru kurt kırması Hitler-Jugend eğitim kamplarında. Keza Amerika Birleşik Devletleri'nde zencilere atfedilen kötü vücut kokusu neredeyse ırksal ayrımcılığın sonucu değil de gerekçelerinden biri olmuştu bir dönemler. Geçenim İngiltere'ye çok sayıda Hintli göçmenin yer aldığı bu ülkede de. Genel yargı şu, Hintliler kötü kokar. Yok böyle bir şey kardeşim, Hintli niye kötü koksun? Hintli sadece senden benden farklı kokar, o kadar. Hintlilerin içinde de gerçekten sağlık ve temizlik için gerekli asgari koşullara uymayanlar elbette vardır. Ve bir beyaz İngiliz ne kadar kötü kokarsa o da en fazla o kadar kötü kokar. Bunun ötesinde bir anlam vererek olayı ön yargıya dönüştürmenin bütün Müslüman ülke vatandaşları teröristtir söyleminden. inanın ki hiçbir farkı yok. Kaldı ki şunu unutmayalım, vücut kokusunun birincil kaynağı olan ter, daha önceleri bahsettiğimiz gibi, vücudumuzun aşırı ısınmaya karşı geliştirdiği bir soğutma sistemi salgısından başka bir şey değildir. Doğal olarak sıcak ülke insanı daha fazla terler ve vücudu daha fazla kokulu olmaya eğilimlidir. Bu anlamda, soğuk ortamda yaşayan bir Alaska ile sıcak ortamda yaşayan bir Hintlinin vücudundan ortama iyi veya kötü aynı miktarda koku molekülünün salınmasını, Asla beklemememiz lazım. Kısa bir müzik arası verip sonrasında devam edelim. Radiohead'den dinliyoruz. I will. Radyosunu yeni açanlar için hatırlatıyorum Açık Radyo 94.9 Koku programındayız ben Vedat dozan Radiohead'den dinledik I Will. Pürütenlikle beraber gelen ve muhtelif nedenlerle kışkırtılan paranoyalar eşliğine farkına varmadan kokuyla ilgili bir tuzağın daha içine düşüyoruz. Bu tuzağa vücudun kendisinden şüphe duymakta diyebiliriz. Vücudumuz hiçbir zaman beklenildiği kadar iyi değildir ve bu nedenle biz onu arzu edilen forma getirmek için harcamalar yapmak zorundayız. Hadi harcamasını ve asla ulaşmamıza izin verilmeyen tatmin duygumuzu bir yana bırakalım. Saptamanın kendisi arzusu beraber geliyor zaten. Yani eğer vücut kötüyse kokusu da kötüdür. O zaman bir şeyler yapmalı. Onu en azından yüzeysel olarak kötü kokudan arındırmalıyız. Nasıl yaparız bunu? Gayet basit. Doğal olan kokumuzu başka kokularla bastırırız. Deliler gibi deodorant kullanırız. Ağız gargarası, ayak kokusu önleyici, mahrem bölge kokusu giderici falan gibi yüzlerce ürünü satın alır. Bu ürünlerin üreticilerini de fark etmediğimiz bir sorunumuza ilaç olacak zeka becerisini gösterdikleri için de kutlayabiliriz. ...ve hatta belki biraz da kıskanırız. Elbette herkesin inandığı gibi hoş ve güzel kokmaya hakkı var ve buna kimse bir şey diyemez. Ancak şunu unutmayalım ki güzel kokmak sadece sosyal kültürümüzün değil iş ve ticaret kültürümüzün de bir parçası. Bu denge biraz kaymaya başladığı anda sonu gelmez bir sarmalın içine giriyoruz. Sarmalın içine girdik diyelim ve hadi bu en fazla cüzdanımızı ilgilendiren bir sorun olmuş olsun... Peki ama bu kendi doğallığımıza yabancılaşma durumuna ne diyeceğiz? Ve bizden sonraki kuşakların kendilerini plastik birer birey gibi algılamalarının nasıl önüne geçeceğiz? Haddimizi aşıyoruz zira bunlar kokuyla ilgili şeylerin ötesine geçiyor. O zaman biz özür dileyerek kendi işimize dönelim. Efendim vücudumuza ait doğal kokular dedik. Bunlar arasında en önemlisi elbette nefesimizin kokusu. Önemli olduğu kadar bahsetmesi de zor bir kavram. Zira kimseye gidip de ya kardeşim senin daha ağzın pek Fena kokuyor diyemezsiniz. Yüzünüzü kızartıp ter kokusu konusunda belki uyarabilirsiniz de ağız kokusuna gelince işler biraz nazikleşiyor. Oysa biliyoruz ki ağız kokusu o yüzüne söylemeye çekindiğimiz dostumuzun belki de bir sağlık sorununun uyarıcısıdır. Ve kendisi süreç içinde buna adaptasyon sağladığından sorunu fark etmekte gecikiyor olabilir. Bu sağlık sorunu sinüslerindeki bir rahatsızlık olabilir, dişlerindeki bir rahatsızlık olabilir veya bir mide rahatsızlığı olabilir. Keza hiçbir sağlık sorunu olmasa bile yediği içtiği yani kısaca beslenme alışkanlığı da böyle bir kokunun kaynağı olabilir. Hanımlarda adet dönemlerindeki hormonal denge değişimlerinde de zaman zaman ağızda istenmeyen türde kokulara sebep olduğunu biliyoruz. Başka neyi biliyoruz? Halitosis yani kötü ağız kokusu anlamına gelen bir kavram olduğunu, bu kavramın yarısı Latince, yarısı Eski Yunanca iki kelimenin bir araya gelmesinden uydurulmuş bir kelime olduğunu, bilimsel bir tınısı olmasına rağmen tamamen ticari bir gayeyle ve oldukça yeni zamanlarda bizzat Lister'in firması tarafından üretilip, Literatüre armağan edilmiş bir kelime olduğunu biliyoruz. Ne bilersek bilelim durum değişmiyor ve sebeplerden çok sonuçlar üzerine gitmek gibi bir zaafımız var. İçeriye toz girmesine sebep olan pencereyi kapamak yerine girmiş olan tozu halının altına süpürmek gibi bir durum yani bu. Bu konuda pek çok da araştırma yapılıyor tabii sanayi tarafından fonlanan. Bu araştırmalardan birini ele alalım isterseniz ve müsaadeniz olursa şimdi. Deney çok yeni değil. 1997 yılında yapılmış. Yapıldığı yer koku ve tat Tedavi ve Araştırma Vakfı Yöneten de vakfın kurucusu Dr. Alan Hirsch 100 kadın ve 100 erkek denek var. Kadınların 80'i yüzde %80 demek oluyor bu haliyle erkeğin nefesinde nane kokusundan hoşlanıyor. Çok küçük bir yüzdeye denk gelen sayıda hanım da erkek nefesinde çikolata kokusu duymaktan hoşlandığını işaretlemiş. Deneydeki en net sonuç şu, 100 hanımdan hiçbirisi alkol kokusundan hoşlanmamış erkeğin ağzından yayılan. Ancak erkeklerin %46 ikisi kadınların aksine karşı cinsin nefesinde alkol kokusunu duymaktan keyif aldığını belirtmiş. Erkekler arasında kadın nefesinde nane kokusu duymaktan hoşlananların sayısı 30 ve çikolata kokusundan hoşlananların sayısı ise 8. İşin ilginci kadının ağzında alkol kokusunu tercih eden 42 erkeğin hepsi bekar ve evlilerin hiçbiri karşı cinsin nefesinde alkol kokusuna itibar etmemişler. Tabi deneyin yürütücüleri de sizin veya benim gibi bu durumu ilginç bulup alkol kokusunu beğenen bekar erkeklerden neden böyle hissettiklerini açıklamalarını talep etmişler. Verilen cevaplardaki ortak nokta kadın nefesinde alkol kokusu duyulmasının o kadının cinsel ilişkiye uygunluğunun daha fazla olduğunu düşündürdüğü ve tabii cinsel uyarıları kabul etmeye daha açık sanıldığı şeklinde olmuş. Yani kadınsanız ve nefesiniz alkol kokuyorsa bekar bir erkeğin değerlendirmesi açısından tırnak içinde daha müsaitsiniz. Tabii bu deney Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılmış ve kültürel farklıları da sonuçları analize derken atlamamak lazım. Ancak sonucun bu şekilde çıkması ve açıklamasının da böyle yapılması her koşulda oldukça çarpıcı geldi bana. Aynı vakıf bir de koku alma yetisi ve alkol kullanımını karşılıklı inceleyen bir araştırma daha yapmış. Bu kez Illinois eyaleti memurlarından seçmişler deneklerini. Deneklerin başına da bir yönetici konmuş. zira talep edilen alınacak alkol miktarı çok da küçük miktarlarda değil. Başlarına birisi gerekiyor kontrol etmek için. Deneye katılan gönüllüler arzuları doğrultusunda seçtikleri alkollü içkileri tüketirken, yani şarap, vodka, bira, pinakolar da falan. Içerken, sürekli olarak da kanda alkol ölçümü ve koku alma testleri yapılmış. Sonuç felaket. İleri düzeyde alkol alan deneklerin hiçbiri koku alma testlerinde başarı sağlayamamış. Rakam rakam detayına girmek istemiyorum ama ortaya çıkan sonuç kesin olarak şu ki alkol alırsanız veya alkol aldığınızda hassas bir koku alma yeteneğini geçici olarak da olsa unutun ve aklınıza bile getirmeyin. Zira hiç umut yok algı eşiğiniz oldukça yükseliyor kanınızdaki alkol miktarı arttıkça. Bizim bir önceki deneye dönelim ve iki deneyi birleştirip öyle yorumlayalım. Bekar erkeklerin nefese alkol kokan kadınları daha uygun oldukları için tercih etmeleri durumuna tekrar bir bakalım yani. Hemen şunu söyleyeyim ki hem cinslerme naçizane önerim bu durumu yani iki deney bağlamında hem alkolün koku alma yetisini zayıflatmasını hem de alkol kokan bir kadınla beraber olma durumunu daha iyi anlamak için hayvanlar dünyasında yapılan bir takım deneyleri de göz önüne almak gerekir. Bu deneylerin pek çoğu gösteriyor ki pek çok canlı türünde mesela farelerde eğer koku alma yetiniz zayıflamışsa çiftleşmek için doğru eş seçme olasılığınız da düşüyor. Fare deneylerinde koku merkezleri bloke edilen dişi farelerin uygun eş seçimi yapmadıkları ve rastgele erkek farelerle çiftleştikleri gözleniyor. Yani hani o bütün omurgalılardaki vücut kokusunun bilinçaltımıza verdiği, bir sonraki neslin devamı için gerekli gen yapısına ilişkin kokusal sinyaller falan hep yalan oluyor. Ben kiminle birleşirsem benim ve eşimin genleri öyle bir şekilde bir araya gelir ki, benden sonraki neslin genleri bizden de dayanıklı olur ve tür devam eder prensibi, koku merkezinin bloke olması halinde geçerliliğini yitiriyor. Eğer bekar bir erkeksiniz ve yüklü miktarda alkol almış bir hanım size, flörtöz sinyaller gönderip sizi ilişkiye yönlendiriyorsa... Bundan kendinize hiç pay çıkarmayın ve böbürlenmeyin. Siz olmasanız muhtemelen herhangi bir başkası da olabilirdi bu daveti alacak olan. Evet toparlarsak ne diyebiliriz? Bir kere her iki cins içinde kadınlarda birinci, erkeklerde ikinci tercih edilen ağız kokusu olması açısından nane kokusunu ayrı bir yere koymamız gerek. Bunun sebebi ise yorum bile gerektirmeyecek kadar açık. Hem diş macunları hem de ağız gargalarında koklamaya alışık olduğumuz nane bize oldukça kuvvetli, temizlik, sağlanan, aldık ve hijyen sinyalleri veriyor karşı cinsin ağzında. Çikolata ise pek fazla tercih edilmemiş ama yok da sayamayız. Hani onu da kakaonun beyin kinyamızda çok önceki bir yayında bahsettiğimiz Romans ve aşık olma halini simüle etmesine bağlayalım. E bu ikisini de bir araya getirince galiba ortaya naneli çikolata yemek evladır gibi bir sonuç çıkıyor. Her ne kadar ben bu tip çikolatadan pek hoşlanmasam da. Erkekler için özel olarak şunu bir kez daha hatırlatalım. Yatak odasına niyetlendiyseniz ağzınızda bir rakı, viski falan gibi kokuları unutun. Yeşilay'ın Fahri sponsorluğunda gerçekleşmiş bir program gibi oldu galiba bugünkü yayın ama araştırma sonuçlarına itibari